içerisinde bu anlattığıma yer verince tekrar dönmek zorunda kalmayayım diye veya başa almak zorunda kalmayayım diye öncelikle ben size bir hususu beyan edeyim burada. Şimdi atful khas alel am diye bir kayda var usulde. Atful khas alel am buna Türkçe olarak şöyle diyebiliriz. Hususun umuma atfı diyebiliriz. Hususun umuma atfı veya diğer bir tabirle özelin geneli atfı diyebiliriz buna. Özelin geneli atfı. Veya özelin genele atfedilmesi kaidesi diyebiliriz buna. Şimdi e, tabir sahihse biraz daha sade bir tabirle şöyle örnek vererek anlatayım. Düşünün ki kardeşler külli bir mana var. Yani bir mana var bu mana içerisinde birçok cüzü barındırıyor. Bir mana düşünün bir anlam düşünün bu anlam içerisinde birçok cüzü barındırıyor. Sen geliyorsun önce o manayı zikrediyorsun. Sonra peşinden o mananın cüzlerinden bir manayı daha zikrediyorsun. Buna hususun umuma atfı denir. Mesela örnek vereyim. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ve hafizu alassalavat, namazlara dikkat edin. Şimdi kardeşler Allah Subhanahu ve Teala namazlara dikkat edin derken bu namazlardan hangisini kastediyor? Yani mesela bunun içerisinde öğle namazı giriyor mu? İkindi namazı giriyor mu? akşamla Bütün namazlar giriyor değil mi? Dolayısıyla buradaki namazlara dikkat edin sözü umum bir ifade yani genel bir ifade bütün namaz cüzlerini özellikle farz namazlarıyla alakalı namaz cüzlerini ne yapıyor? İçerisine alıyor. Ancak Allah subhanehu ve teala ayetin devamında şöyle buyuruyor. Diyor ki وَحَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ salatil الْوُسْطَى Namazlara dikkat edin ve orta namaza da Ve orta namaza da Şimdi burada orta namaz hakkında farklı görüşler var alimler arasında. Çok önemli değil. Biz ikindi namazı olarak tercih edelim bunu. Yani Allah subhanehu ve teala ne buyurmuş oluyor? Namazlara dikkat edin ve orta namaza da Şimdi bu namazlara dikkat edin lafzının içerisine. Halbuki orta namazda girmekteydi. Ancak bununla beraber Allah subhanehu ve teala yine de orta namazı zikretti. Buna ne denir? hususun, özelin, geneli atfı denir. Burada husus hangisi, e, umum hangisi veya özel hangisi, genel hangisi? Kim söyleyecek bunu? Burada husus, husus, husus, diğer bir tabirle e, özel. Husus, eşittir, özel. Hangisi? İkindi namazı. Kendi namazı. Gen evet, genel hangisi? Bütün namazlar. Evet, salavatı evet. namazlar. Yani burada husus yani özel olan orta namaz, genel olan namazlara atfedilmiştir. Buna da atful khasi alel am denir. Umumun, şey, hususun umum atfı. Bazen de umum hususu atf olunur. Tam tersi de söz konusudur. Ancak biz şimdi bunu bu şekilde bilelim. Mesela başka bir örnek daha verelim. Allah subhane ve teala ayette buyuruyor ki men kâne aduven lillâhi ve melâiketihi ve rusulihi ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvun lil kafirin". Her kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cibril ile ve Mikail'e düşmanlık ederse Allah da ne Allah da kafirlerin düşmanıdır. Şimdi kardeşler burada her kim Allah'a, meleklerine ve rasullerine diyor. Şimdi burada melekleri lafzi umum bir lafız. Yani Allah Subhanahu ve teala şöyle bir ifade kullansaydı sadece deseydi ki her kim Allah'a meleklerine ve Resullerine düşmanlık ederse de, deseydi biz bu melekler ifadesinden Cibril ve Mikail'i de anlar mıydık? Anlardık çünkü umum bir lafızla gelmiştir bu. Ancak bununla birlikte Allah Subhanahu ve teala tabir sahihse sadece bunu zikretmekle yetinmedi ve ne dedi aynı zamanda? Ve Resulihi ve Cibril'e ve Cibril'e de Cibril meleklerden olduğu halde Cibril'i ayrı zikretti. Yani genel olan melekler ifadesinden bu meleklerden bir cüz olan Cibril'i ve Mikail'i ne yaptı? E, genel ifadeye atfetti. Buna da yine aynı şekilde ne denir? Atful has alel am denir. Yani hususun umuma atfı. Peki husus umuma niçin için atf olunur? Yani buna birçok sebep söyleyebiliriz mesela yani neden umum neden umuma neden husus umuma atf neden özel bir ifade genel bir ifadeden sonra zikredilir deriz ki eğer asıl itibariyle özel bir ifade husus bir ifade umum bir ifadeden sonra zikredilmişse bu o husus olan ifadenin tekidine e, bir işarettir önemine bir işarettir e, tehittir yani bu yani düşünün ki Allah Subhanahu ve teala özellikle burada Cibril'i söylemiştir. Bu da Cibril ve Mikail'in azametine, özelliğine e, dikkat çekme anlamındadır. Yine orta namaz, ikinci namazının e, önemine ne yapmaktadır? Dikkat çekmektedir ve herkese yani bu şekilde birçok daha ayet bulabiliriz. Biz Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde de birçok nasla karşı karşıya gelebiliriz. O zaman bunu anladıktan sonra ben şimdi dersin içerisinde bizim konumuzla alakalı Atfulhas halal am diye bir e, olgudan bahsettiğimizde bunu tekrar e, anlatmaya ihtiyaç duymayalım babından. E, anlattım ben inşallah. Şimdi kardeşler meselemize girecek olursak. Şimdi biz dedik ki geçen hafta, geçen dersimizde fırkaların görüşlerini bahsetti, görüşlerinden bahsettik. Ve özlü olarak iman hakkında neye inandıklarını belirttik. Şimdi ise inşallah e, bazı usullerden bahsedeceğim. Ve inşallah önümüzdeki derslerde de e, imanın, ehl-i sünnetin, imanın tarifine dair özellikle delillerini ele alacağız. Ancak dediğim gibi bu ders sadece bazı asılları ele almak almaya has olacak. Şimdi bu asıllardan birincisi, birinci asıl şudur kardeşler. Tabi bu asla girmeden önce şunu da size hatırlatayım. Geçen derste demiştim ki ben e, bu ders için ve bundan sonraki dersler için, geçen derslere nispetle daha çok dikkat etmeniz gereken, Dersler olacak bunlar. Çünkü hakikaten e, bazen çok ince detaylara gireceğiz. Bunun sebebi de e, iman meselelerini hakiki anlamda fıkh edip e, ehl sünnet akidesini savunmak. Amaç da bu kardeşler. Evet şimdi birinci aslımız şu iman. Birinci aslımız. <gülüyor> iman ismi kardeşler kitap ve sünnette bazen mutlak bazen de mukayyet olarak kullanılır gelir. Birinci aslımız şu, budur. İman ismi, iman lafzı. Kitap ve sünnette bazen mutlak olarak yani tabir sahise tek başına bazen de kardeşler mukayyet olarak gelir. Yani başka bir ifade ile birlikte zikredilir. Yani ya yühellezine amenu ey iman edenler der. Mesela bu iman tek başına gelmiştir. İman tek başına gelmiştir. Buna mutlak denir. Böyle anlayalım. Evet imanın mutlak hali yani tek başına gelme hali olarak sade olarak bu şekilde bilin şimdilik. Evet, bazen de bu şekilde mutlak olarak gelir, bazen de kardeşler mukayyet olarak gelir, mukayyet olarak kullanılır. Yani nedir? İmanla birlikte başka bir vasıf daha ne yapılır? Vasıf daha zikredilir. Şimdi buraya anladıktan sonra diyoruz ki eğer kardeşler, iman mutlak olarak gelirse, mukayyet değil de mutlak olarak gelirse, Allah ve Resulün sevdiği tüm sözler ve zahiri ve batini tüm amelleri içine alır eğer iman mutlak olarak gelirse Allah ve Resulünün sevdiği tüm söz ve fiilleri zahiri ve batını bütün amelleri ne yapar? İçine alır. Yani bütün bu Allah ve Resulünün sevdiği sözler, zahiri ve batını ameller iman müsemmasına girer. İman müsemmasına girer. Yani diğer bir bakış açısıyla tabir sahihse siz Kur'an'da imanı mutlak olarak gördüğünüzde hemen anlayacaksınız ki bu iman içerisinde Allah ve Resulünün sevdiği sözler ve zahir ve batını bütün ameller var olarak anlayacaksınız. Örneğin buna örnek verelim. Mesela imanın mutlak olarak gel geldiği hali ve bununla birlikte imanın e, Allah ve Resulü'nün sevdiği tüm sözleri kapsadığına dair. Mesela Allah subhanahu şey, mesela Müslim'deki Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İman 70 küsur şubedir." Bakın kardeşler burada iman tek başına gelmiştir. Mutlak Olarak gelmiştir ve aleyhissalatu vesselam bunu şu şekilde anlatmıştır demiştir ki iman 70 küsur şubedir en üstü la ilahe illallah en aşağısı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır ve da imandan bir şubedir dikkat edecek olursanız en zirvesini la ilahe illallah en aşağısını da e, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma olarak ne yaptı tayin etti yani en üstü la ilahe illallah sözü sözden bahsetti. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma azalarla ameldir bu ve haya da imandan bir şubedir dedi ve kalp amelinde ne yaptı bu sözlerin içerisine dahil etti doğal olarak e, baktığımızda burada iman mutlak olarak geldi ve dinin tabi sahihse tamamını e, içine aldı ancak kardeşler mukayyet olarak gelirse ancak mukayyet olarak gelirse ki biz mutlak olarak gelme halini e, genel olarak geçen derslerde anlatmıştık ama asıl vurgu burada Diyoruz ki mutlak olarak kullanılırsa iman, şey mukayyet olarak kullanılırsa iman ismi, mukayyet olarak kitap ve sünnette gelirse iki halden birisiyle gelir asıl itibariyle. Mutlak olarak. Bazen İslam'la birlikte gelir. Yani İslam'la birlikte kayıtlı gelir. Mesela Cibril hadisinde olduğu gibi. Hatırlayın Cibril hadisini. İmanı zikretti değil mi? İmanı sordu. Sonra ne yaptı? İslam'ı sordu. Yani iman tek başına mutlak olarak gelmedi. Aynı şekilde imanla birlikte geldi. O zaman diyoruz ki mukayet olarak geldiğinde bazen İslam'la birlikte gelir. Mesela buna Cibril hadisini örnek verebiliriz. Bazen de salih amelle birlikte gelir. Bazen de salih amelle birlikte gelir. Mesela bakarsın ki ee, innel lezine amenu ve amilu salihati der. Muhakkak ki iman edenler ve salih amel işleyenler kânet lehum cennâtul firdev Mesela İman edip ve salih amel işleyenlere gelince ne diyor Allah? Onlar için firdev cennetleri ney konaktır diyor. Şimdi bakacak olursanız kardeşler toparlayacak olursak iman Kur'an'da ya mutlak olarak gelir ya da mukayyet olarak gelir. Mukayyet olarak gelmesinin iki hali vardır. Ya İslam'la birlikte gelir ya da neyle birlikte gelir ya da salih amelle salih amelle birlikte gelir. İşte kardeşler bu şekilde mukayyet olarak geldiğinde bakın mukayyet olarak geldiğinde iman lafzı, mukayyet olarak geldiğinde, ister İslamla birlikte gelsin, ister salih amel ile birlikte gelsin, mukayyet olarak geldiğinde, ittifak ile bu imanla ne kastedilir? Kalpte olanlar kastedilir. İttifak ile. İttifak ile kalpte olanlar kastedilir. Ancak bununla birlikte, iman lafzından salih ameller kastedilir mi? kastedilmez mi? Bu nokta biraz tartışmalıdır. Bakın burayı bir daha açıklıyorum. Dedik ki eğer iman mukayyet olarak gelirse mutlaka asıl olan nedir? İttifak ile bu imanla mukayyet olarak gelen imanla sadece iman kısmıyla kalpte olanlar kastedilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Bu ittifaktır. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Ancak bu mukayyet olarak gelen bu imanla birlikte yani bu iman lafzından mesela baktık ki ayette iman edenler ve salih amel işleyenler. Evet iman edenler dedik ittifakla bu ayette mesela iman edenler ve salih amel işleyenler ayetinde iman mutlak olarak mukayyet olarak geldiği için kesin olarak ne diyoruz? Buradaki imandan kasıt kalbi amellerdir. Ancak aynı şekilde bu imanın içerisine bu iman lafzının içerisine. Veya bu iman nafsından salih ameller kastedilmez mi, kastedilir mi, kastedilmez mi? İşte bu nokta biraz tartışmalıdır. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bunun devamını getireceğim ama buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Tamam. Evet. evet. Şimdi raci olan Allahu alem tercih edilen kardeşler. Eğer bu is, iman ismi İslam'la birlikte gelirse, dedik mukayyet olarak gelecek ama mukayyet iki kısımdı. Eğer bu iman ismi İslam'la birlikte gelirse, bu İslam'ın müsemması imanın haricinde olur. Bakın, imanı düşünün, İslam'la kayıtlı geldi. Diyoruz ki, racı olan Allahu Alem, İslam'ın müsemması imandan ayrı bir şeydir burada. Burada İslam'ın müsemması imandan ayrı bir şeydir haricinde bir şeydir. Düşünün ki mesela Cibril hadisini düşünün. İman burada mukayyet olarak gelmiştir. İki durumdan hangisiyle mukayyettir? İslam'la. İşte bu durumu ele alacak olursak, İslam'la mukayyet olma kısmını ele alacak olursak, Allahu alem racih olan bu İslam'ın müsemması, imanın müsemmasının haricindedir. Ancak bununla birlikte lazımdır. Bununla birlikte gereğidir. Bakın. Bazen kardeşler bir şey bir şeyden parça olur. Bazen bir şey bir şeyden parça olur. Bazen de bir şey bir şeyden parça olmaz ama o şeyin bir gereğidir, zorunluluğudur. Yani mesela diyelim ki bir ev düşünün. Yapılan bir ev. Bu evi Ahmet diye birisi yapmış. Herhangi bir insan yapmış bu ev. Ahmet'ten, onu yapan Ahmet'ten bir parça değildir. Doğru mu? Ahmet ayrı bir şeydir, varlıktır. Evde ayrı bir varlıktır. Ama evin varlığı neyi gerektirir? Bir Ahmet'in, Ahmet'in varlığını gerektirir. Yani onu yapan birisinin varlığını gerektirir. Şimdi o yüzden bakın, topa burayı anladıktan sonra diyoruz ki, raci olan kardeşler, eğer bu iman ismi İslam'la birlikte gelirse, bu İslam imandan ayrı bir şeydir ama imanın lazımıdır. Tamam İmandan ayrı bir şeydir ama imanın lazımıdır. Yani gereğidir. Yani olmazsa olmazıdır. Burada bir işgal var mı? Anlaşılmayan bir nokta. Yani eğer ibareler ağır geliyorsa farklı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Ama eğer anlaşılmıyorsa söyleyin inşallah. Anlaşılmadan geçmeyelim. Efendim, efendim. Biraz daha yavaş bir şekilde tekrar yapabilir Tamam. Şimdi ha, misal, çok, yani, çok, misal, e, misal, çok, yani. tamam. Çok e, e, az geriden alıyorum. Biz ne dedik? Dedik ki iman iki şekilde gelir. Ya mutlak ya mukayyet. Mukayyet geliş hali de iki şekildedir dedik. Ya İslam'la mukayyet gelir ya da imanla mukayyet gelir. Dedik ki iman, e, ya pardon ya İslam'la mukayyet gelir ya da salih amelle mukayyet gelir. İşte bu şekilde iman kelimesi, iman ibaresi mukayyet olarak geldiğinde bütün ehli sünnet alimlerinin ittifakıyla kalp amelleri bu kalp amelleri nedir? Ee, yani bununla kalp amelleri kastedilir. Bütün alimlerin ittifakıyla bununla kalp amelleri kastedilir. Ancak kardeşler kalp amelleri kastedilir, tamam da? Ancak bununla birlikte salih ameller kastedilir mi kastedilmez mi? Salih ameller kastedilir mi kastedilmez mi? İşte burada tartışma vardır alimler arasında. Biraz tartışmalıdır. Bize diyoruz ki burada tercih edilen görüş Allahu alem, racı olan görüş. Eğer bu iman ismi İslam'la birlikte gelirse çünkü dedik ya imanın iki şekilde mukayyet hali var. Eğer bu birinci kısım mukayyet hali o da ne? İslam'la birlikte mukayyet gelirse ne dedik? İslam'ın müsemması imanın müsemmasından ayrıdır. Yani İslam'ın hakikati imanın hakikatinden ayrı olur. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi ve hadisinde dikkat edecek olursanız e, imanı farklı bir şekilde anlatıyor, İslam'ı farklı bir şekilde anlatıyor. Şimdi e, namazla meleklere inanmak aynı şey mi? Değil değil mi? Ee, i̇şte oruç tutmakla e, Allah'a inanmak aynı şey mi? Değil. Ama gereğidir değil mi? Allah'a inanıyorsan emirlerini yerine getirmek zorundasın. Doğru değil mi? Evet. Ya, yani lazımıdır diyoruz ona işte. Olmazsa olmazıdır yani. Anladık mı kardeşler? O yüzden birazdan anlatacağımız üzere bir insan zahiri amellerin tümünü terk ediyorsa 50 sünnete göre kafirdir. Şimdi biz meseleyi muayyen kişiye indirmekten bahsetmiyoruz. Hükmü bahsediyoruz. Zahiri amellerin bütününü terk ederse bir insan kafirdir. Yani bir insan tüm farzlığı terk ederse aslen bu insan nedir? Kafirdir. Neden? Çünkü ameller, ameller nedir? İslam imanın neyidir? Lazımıdır, olmazsa olmazıdır. Şimdi anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Ee, şimdi kardeşler, buraya anladık. Bir de ikinci kısım var şayet bakın şayet salih amelle birlikte gelirse. Şimdi birinci kayd halini anladık mı? Birinci kayd halini anladık. İkinci kayıt yani ikinci mukayyet hali şayet bu iman kelimesi salih amelle birlikte gelirse bazı alimlere göre buna ne denir? Atful khas alel am denir. Yani hususun umumu atfı denir. Şimdi anlatmıyorum artık hususun umumu atfı ne demek. Tamam. Çünkü anlattım dersin başında. Veya ihtiyaç var mı şu makamda? Heh, tamam. O zaman salih ile birlikte gelirse bazı alimlere göre buna ne denir? Atful khas alel am. Umumun şey hususun umumu atfı. Yani örnek verelim. Allah subhanahu ve teala dedi ki iman edenler ve salih amel işleyenler. Bir mürciye geldi. Veya bu işte Ebu Hanife ve ashabı da olabilir. Dediler ki bakın Allah Subhanahu ve teala Allah Subhanahu ve teala ayette buyurdu ki iman edenler ve salih amel işleyenler imanını ne yaptı? Salih amelden ayrı tuttu. Demek ki amel imandan değilmiş. Biz de ne diyoruz? Yani şimdi siz Cibril'i meleklerden sayıyor musunuz? Evet. Mikail'i meleklerden sayıyor musunuz? Evet. Ama Allah ayrı tuttu. Değil mi? Allah ayrı tuttu. Ne, ne, ne diyecekler bize? mecburi ittifak edilen kaydı söyleyecekler. Çünkü bu kayda ittifak edilmiştir. Bazen husus umumu atf olur. Diyecekler ki ya bu cibrilin meleklerden ayrı zikredilmesi hususun umumu atfıdır. Biz de diyoruz ki işte salih amellerin salih amellerin imandan ayrı zikredilmesi umumun, şey, hususun umumu atfıdır. Tamam. Hususun umumu atfı meselesini anlayın. Şimdi tekrar alıyorum başla diyorum ki şayet iman salih amelle birlikte gelirse kardeşler bazı alimlere göre buna ne denir? atfı el khas alal am denir. Hususun umumu atfı veya daha güzel bir Türkçe ile veya daha sade bir Türkçe ile diyeyim güzel değil, sade bir Türkçe ile. Özelin geneli atfıdır. Özelin geneli atfı denir buna. Ya da şöyle denir. Ya da şöyle denir. Bu bu birinci e, görür. Ya da denir ki burada yani bu makamda amel imana dahil değildir. Ama onun lazımıdır. Aynı geç, deminki gibi. Aldık mı kardeşler? Aynı deminki gibi. Bazı alimler demiştir ki hayır buna atful khas alel am denmez. Hususun umumu atfı denmez. Ne denir? Burada iman ayrı bir şeydir. Amel ayrı bir şeydir. Ama amel imanın olmazsa olmazıdır. Anladık mı kardeşler? Lazımıdır yani. Bir arada gelirlerse, bir arada gelirlerse bakın. İmanla İslam bir arada gelir, imanla salih amel bir arada gelirse ilk görüşe göre neydi? Salih amele sen ne dersin? Husus dersin. İmana ne dersin? Umum dersin. İkinci görüş alimlere göre de, de dersin ki burada burada amel imana dahil değildir ancak onun lazımıdır. Amel imanın müsemmasına dahil değildir ama onun lazımıdır ki bu ileride daha detaylı gelecek. Bunu özlü olarak bu birinci aslı bilin. Şimdi ben bunu bu şu anda vermemin sebebi ki ileride vereceğiz dedim. Şu anda özlü olarak bilin ki bunu ileride bunu daha detaylı ele aldığımızda çünkü önemli bazı meseleler gündeme geliyor bununla alakalı. Bunu özlü olarak bilin ki en azından tabir sahilse yabancı kalmamış olursunuz. İleride de bunun daha detaylı ele aldığımızda anlaşılması daha basit olur inşallah. Şimdi öyleyse kardeşlerim maksadımız şunu anlatmaktır. Bakın. İman mutlak olarak varid olduğunda kitap, sünnet, sahabe ve selef eserlerinin açık bir şekilde delalet ettiği üzere amel imana dahildir. Amel imana dahildir mutlak olarak zikredildiğinde maksadımız budur. Bu sebeple Allah azze ve celle buyuruyor ki kardeşler bakın innel mu'minun ellezina izâ zikirallahu vezellet Bakın müminler şunlardır diyor. Mutlak olarak geliyor dikkat edin. Mutlak olarak bakın müminleri nasıl tasvir ediyor Allah سبحانه ve Teala diyor ki innemal mu'minin elledine iza zukir Allahu buhum müminler o kimselerdir ki Allah'a naltığı zaman kalpleri ürperir ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zaddet hum imana kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların ne yapar imanlarını arttırır ve ala Rabbihim yeter bekleron ve onlar rablerine tevekkül ederler elledine yuqimune salate bakın onlar namazı ikam ederler. Vemin maa razak nahum ve verdiklerimizden infak ederler. Bakın içinde kalp amelleri, değil mi? Ee, sözlü ameller, e, azalarla amel hepsi var. Mesela namazın içerisinde bak, fatiya var. Bunlar hepsi sözlü ameller, değil mi? Azalarla amel var, verdiklerinden infak etmek var, kalp ameli var. Mesela tevekkül gibi, kalbin ülpermesi gibi. Sonra Allah سبحانه و تعالى dağmen ne diyor? Uleke humul mu'minuna haka. İşte hakiki müminler bunlardır diyor. Bakın mutlak olarak geldiğinde bakın hakiki müminler onlardır demek ki bakın mümin mutlak olarak zikredildiğinde ameller de bunun içine dahil. Bu Ehl-i Sünnet'in en güçlü delillerindendir kardeşler. Demek ki amelin imandan olduğuna dair en güçlü delillerindendir. Ulai ke humul işte gerçek müminler onlardır. Lehum derecatun rabbihim ve mağfiretun ve rızkun kerim. Onlar için Rableri indinde dereceler, bağışlanma ve kerim veya rızk kerim vardır diyor Allah subhanahu ve ta'ala. Evet böylelikle birinci asıl e, burada bitiyor. İkinci asla gelince kardeşler. İkinci aslımız. Bazen kardeşler bakın bu çok önemli buna dikkat edin. Bazen tek bir isim düşünün. Herhangi bir isim. Böyle mesela, e, zihninizi e, tamamıyla konumuzdan koparın. Yani herhangi bir isim. Bu normal hayatımızda müşahede ettiğimiz bir sıfat da bir vasıf da olabilir. Yani illa iman vasıfı olarak ele almayın. Çünkü eğer konudan koparırsanız meseleyi daha geniş tasavvur edebilirsiniz. Yani hayatınızdaki bazı yaşadıklarını şeylerle örtüştürebilirsiniz bunu. Daha böyle geniş bir şekilde tasavvur edebilirsiniz. Çünkü bu sadece dini değil dünyevi şeylerle de alakalıdır bu ikinci asıl. Şöyle bir olay söz konusu. Bazen tek bir isimi düşünün bu, bu ismin içerisinde bir özellik var. Herhangi bir özellik. Yani mesela işte bir insanın, affedersiniz, geri zekalı bile olması olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? İnsan bir vasıftır. Mümin dini anlamda bakacak bir vasıftır. Fasık bir vasıftır. Yani bütün vasıf, kısa boylu, uzun boylu, bütün bunların hepsini bir vasıftır. İşte diyoruz ki biz bazen tek bir isim, o isme taalluk eden ahkamlara göre ya nefi edilir ya da ispat edilir. Ne demek? Bazen bir isim vardır. O ismi yerine göre, konumuna göre bazen nef edersin bazen ispat edersin konumuna göre. Yani bu Arap dilinde maruf olan bir şeydir ve diğer dillerde de kardeşler diğer diğer dillerde de maruf olan bir şeydir. Yani bu sadece Arap diline has değildir. Diğer dillerde de maruftur. Bazen tek bir isim bir sebepten dolayı nef edilir. Yani mesela güzellik vasfını alın, güzellik ismini güzel değilsin şeklinde nef edilir. Bazen de güzelsin şeklinde ispat edilir bir isim. Çeşitli hallere ve durumlara göre Nef tek bir kişiden hem de. Tek bir kişiden tek bir kişiden bir isim nef yolunabilir duruma göre, yerine göre. Mesela düşünün ki e, zalim bir insana karşı veya çok kötü veya bir yanlış yapan bir insana karşı sen adam değilsin demen gibi. Ne yaptın? adamlı ondan nef Ama bu adam mı erkek mi dediğin zaman adamdır dersin. Doğru mu? Nisbe. Bak Adam mıdır, erkek midir sorusuna karşı verdiğin cevap budur. Ama bu adam delikanlı mı, cömert mi veya dürüst mü anlamında soruya karşı bu adam değildir dersin. Aynı kişiye adam vasfını vermişsindir. Ve aynı kişiden başka bir makamda, başka bir cümle içerisinde, başka bir konumda o vasfı ondan ne kaldırmışsındır. Yani şunu bilin kardeşler. Bu... Bütün Adem oğlunun istisnası dillerinde. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya dünyadaki bütün dilleri biliyor musun da bunu söylüyorsun? Hayır, dünyadaki bütün dilleri bilmeye gerek yoktur. Çünkü bu fıtrî bir şeydir. Bu fıtrî bir şeydir. Yani dilin fıtratına yerleştirilmiş bir şeydir. Ki zaten bunu e, inkar eden de hiç kimse yani e, akıl ehli hiç kimse bunu inkar etmez. Bazen tek bir isim aynı kişiden bu her isimler için geçerli değil yani. Her isimler için ve her kişi için geçerli değil. O yüzden bazen kelimesini kullanıyoruz biz. Yani mesela Allah'a sen Allah'sın, başka zaman Allah değilsin diyemezsin. O yüzden biz bazen ve bazı isimleri has olarak kullanıyoruz bunu. Yani bu dillerde mevcut. Bazen tek bir isim, o isme taalluk eden ahkamlara göre, bakın nefi ve ispat edilir. O isme taalluk eden ahkamlardan kastımız ne? Dediğim gibi mesela bir insana düşünün. Bu ahkam işte insanın dürüst olup olmama ahkamıysa, ise, o meseleyse... Nefiye edebilirsin adam der mesela adam değil bu yani dürüst değil anlamında. Ama bu adam mı kadın mı sorusuna karşı cinsiyet babından cinsiyet sorma babından e, konuşulduğunda o e, makamı o vasfı ona ne yaparsın verirsin kardeşler. Bu bütün dillerde mevcuttur dedik. Açıyorum şimdi söylediklerimi. Mesela bir ismin bir durumda ispat edilmesi her durumda da ispat edilmesini gerektirmez. Yani o adamı adam demen her konumda, her ortamda, her anlamda adam demeni gerektirmez. Tersi de aynı şekildedir. Bakın tam tersi de aynı şekildedir. Tersi de söz konusudur. Yani bir ismin bir durumda nefedilmesi kaldırılması, her durumda da nefedilmesini gerektirmez. Bazen sen bir ismi bir sebepten dolayı o adamdan kaldırıp başka bir ortamda, başka bir konumda, başka bir durumda verebilirsin. Tersi de söz konusudur. Bakın buna misal olarak kardeşler, münafıkları buna misal verebiliriz. Konumuza dönecek olursak. Kur'an kardeşler bazen münafıkları müminlerle birlikte zikrediyor. Yani tabir ise e, isim olarak dahil ediyor ona, zahirde tabi. Bazen ise müminlerden olmadıklarını söylüyor Kur'an. Bakın Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki, قَدْ يَعْلَمُ minkum, الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِل۪ينَ لِيْخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا Şüphesiz Allah sizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Bakın, şüphesiz Allah sizden. Sizden dediği kim kardeşler? Müminlere hitap ediyor değil mi Allah subhanahu Teala? Ve münafıklara ne diyor? Sizden olanları biliyor. Yani Allah bize hitaben, müminlere hitaben diyor ki, Allah sizden, yani münafıkları ne yaptı buradan? Müminlerden yaptı, doğru mu? İsim olarak, konuma göre. Evet. Şüphesiz Allah sizden, savaştan alıkoyanları, ve, yani içinizden demek istiyor. Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, o münafık olan kardeşlerine, bize gelin diyenleri biliyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا Halbuki onlar savaşa pek az gelirler, o münafıklar. اَشِحَّةَنْ aleykum Size karşı pek cimridirler, فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحه al الخير. Korku gidince de sizi keskin dillerle incitirler. Ula لم يؤمنوا. Onlar iman etmemiştir feahbat Allahu amalahum. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Ve kâne zâlike alallâhi yasira. Bu Allah'a kolaydır. Bakın minkum ibaresini kullanıyor ayette kardeşler. Minkum sizden. Minkum sizden. Münafıklara ne yaptı? Müminlere hitaben dedi ki sizden. Yani burada münafıkları müminlere ne yaptı? Zahirde dahil etti. Şimdi başka yerde de başka yerde de kardeşler Allah Subhanahu ve Taala tövbe suresinde Buyuruyor ki: "Ve yahlifuna billahi innahum le minkum ve ma hum Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Bakın, münafıklar sizden olduklarına dair "minkum" demin Allah "minkum" dedi değil mi münafıklara? Şimdi diyor ki onlar "minkum" olduklarını iddia ederler. Yani sizden olduklarını iddia ederler. Bununla da Allah'a yemin ederler. Ancak ve ma hum minkum. Ancak onlar sizden değildirler. Onlar sizden değildirler. Fakat onlar korkan bir toplumdur. Sonra Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Lev yeciduna maljan aw magharatan aw mudakhalan lawallu ileyhi ve hum yecmu yecmuhun." Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı koşarak o tarafa yönelirler diyor. Tövbe suresinde 56 57'de görürsünüz bu ayetleri kardeşler. O yüzden bakın Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? İlk ayette min minkum dedi. Bu ayette de onlar minkum değildir dedi. İlk ayette minkum yani sizden, bu ayette de sizden değildir dedi. Bak. Şimdi Baktığımızda iki ayetten de kardeşler fark edilen şeyler kas, e, kastedilen şeyler farklı. Şimdi burada neden onlara sizden dedi o ayette bu ayette sizden demedi ona girecek değiliz. Ancak şu, e, konumuzda çünkü direkt alakası yok ancak yakalamanız gereken nokta şurası. Demek ki bazı şey, bazen bir isim birilerine nispet ediliyor ve aynı isim aynı kişilere başka bir ortamda başka bir konuda başka bir mesele söz konusu olduğunda nef, yedil, nef yoluna biliyor. Ben bu ayetleri örnek vermemin sebebi hani Kur'an'dan da sünnetten de böyle şeylerin olduğunu, yani bazen birilerine bir şey ispat edilip de bazen aynı kişilerden o şeyin nefedildiğini örnek verme babından verdim. Yoksa konumuzla direkt bir alakası olduğundan değil. Anladık mı kardeşler? O zaman bakın e, bu daha Kur'an'da ve sünnette buna benzer onlarca ne var? Onlarca e, nas var. E, ayet ve hadis mevcut. Sahabelerin sözünde de bunlar mevcut. Bir basıf birilerine verilir ve bir basıf birilerinden ne yapılır, bir vasıf birilerinden nefedilir. İşte kardeşler, bakın, burayı bu ikinci e, ikinci asıldaki bu ince noktayı anladıktan sonra neydi? Ince noktamız tek bir cümlede. Bazen bir isim aynı kişiler hakkında konumuna göre ispat edilir de nefedilirdi. İşte bunu anladıktan sonra diyoruz ki iman meselesi de bu şekildedir kardeşler. Bakın, iman meselesi de bu şekildedir. Eğer bunu anlarsanız, yani ikinci asılı iman meselesiyle örtüştürebilirseniz kendi zihninizde kendi dünyanızda bu hem işkallerin içinden çıkmada hem davette hem de kardeşler ehli sünnetin akidesini savunmada elinizde tabir sahihse mihenk taşı olur. Gerek e, haricilere karşı gerek mürciyelere karşı gerekse de bu bapta ehli sünnete muhalif eden kimselere karşı eee o yüzden işin bu noktasını kardeşler iyi yakalayın. O yüzden diyoruz ki, bakın, işte iman meselesi de bu şekildedir. Yani imanın kardeşler bir aslı vardır, bakın bir de kemali vardır. Bir imanın aslı vardır, bir kemali vardır. Tabir sahise bir de zat e, zahiri vardır ve bir de batını vardır. İşte bu dört noktayı çok iyi yakalayacaksınız. İmanın bir aslı vardır, bir de kemali vardır. Bir zahiri vardır, bir de batını vardır. Yani aslıyla ile kemalini bir alın, zahirle batını da ikinci kısım olarak alın. İşte kardeşler, şimdi ikinci asılla iman meselesini örtüştürüyorum. Bakın diyoruz ki bazen işte aslı itibariyle iman aslı itibariyle ele alınıp, aslı kast edilip bazen bir insana bir kişiye ispat edilir. Yani bir bakarsın iman bir kişiye ispat edilir. Yani mümindir şeklinde. Veya iman bir kişiye ispat edilir diyelim. Ama neden ispat edilir? Aslı itibar alınarak ispat edilir. Ve aynısı kardeşler, kemali itibar alınarak, kemali kastedilerek nef aynı kişiden. Yani Kur'an ve sünnete bakıyoruz tek bir kişi hakkında. Veya tek bir vasfa sahip olan kişi hakkında bazı ayetlerde iman ispat edilmiş, bazı ayetlerde de iman nefy edilmiştir. Bakın bu çok önemli. Şimdi düşünün bir harici getiriyor size delil. Mümin mümin olarak zina etmez. Ne yapacağız bunu şimdi? Mümin mümin olarak zina etmez. Ne yapacağız bunu? Hani ehl-i sünnete göre büyük günah işleyenler kafir olmazdı. Bu ehl-i sünnetin asıl konusudur asıl meselesidir. Ki buna bu büyük günah işleyenlerin küfür olup olmama meselesi haricilerle çok ince detaylara kadar münakaşalar ileriki derslerde gelecek. Ama ehli sünnetin icmasıyla içki içen kâfir olur mu? Zinaden kâfir olur mu? Olmaz helal saymadığı müddetçe. Lâ nukeffiru ahaden mâ lem yastahille bi zenbin mâ lem yastahille. Bu ehli sünnette icma bir sözdür. Âm yani mücmeldir bir cihetten ama icma bir sözdür genel anlamıyla. Nedir? Biz hiç kimseyi bir günahtan dolayı helal saymadıkça onu tekfir etmeyiz diyor ehl-i sünnet Helal saymadıktan sonra hiçbir günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Tabi ehl-i sünnetler istisnai getirmiştir. Mebaniler hariç mesela namaz şu bu. Ama biz asıl genel itibariyle e şimdi bu ehl-i sünnetin kaydısı ama şimdi getirdi harici. Mümin mümin olarak zina etmez. Hatta başka rivayetlerde iman onun başının üzerinde kalkar bekler bir gölge gibi. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bedevilere diyor ki Allah, bedeviler diyor ki iman ettik. Allah diyor ki siz iman etmediniz, Müslüman olduk deyin. E bir insan ya mümindir ya kafirdir. İman ettik, bak ehli sünnetin çoğunluğuna göre buradaki bedeviler mümindirler. Yani kendilerinde iman var. Ama Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Bakın bedevi, alimlerin çoğuna göre buradaki bedeviler iman ettik diyen bedevilere karşı Allah Subhanahu ve teala iman ettik demeyin, İslam olduk deyin. Buradaki bedevilerin de mümin diller. Yani iman var onlarda. İman etmişler, imana girmişler, İslam'a girmişler. Ama Allah subhanahu ta'ala iman etmediniz diyor. Yine dediğim gibi mümin, mümin olduğu halde zina etmez. Nasıl çıkacağız? İşte kardeşler bakın bu iman meselesini ikinci asılla örtüştürürseniz kendi zihninizde kendi dünyanızda iman meselesini bu ikinci asılla örtüştürürseniz ileride biz bu işgallere detaylı cevap vereceğiz o zaman anlarsınız. İşte diyoruz ki bazen kardeşler aslı dedik ya imanın aslı var, kemali var, zahir var, batını var. İşte bazen aslı itibarı kas imanın aslı kastedilip aslı aslı ele alınıp bir kişiden iman nefedilir. Bu demek di şey iman ispat edilir. Bazen de aynı kişinin Aynı kişi ele alınarak imanın kemali kastedilir ve iman ondan nef yollunur. Halbuki nef yollanan iman, imanın aslı değildir, kemalidir. Anladık mı kardeşlerim? İşte mesela mümin, mümin olarak zina etmez hadisinden kasıt ne? Yani kamil mümin olarak zina etmezdir. O yüzden neden bakın az önce ikinci asılla örtüştürün. Bir insan dese ki ya Allah Subhanahu wa teala diyor ki Resulünün diliyle ya mümin olarak zina etmez. Sen nasıl kemalini koydun buna? Sen nasıl kemal veya bir harici geldi büyük günahlarla tekfir eden? Sen nasıl buna kamil imanı koydun? Şimdi biz diyoruz ki bakın öncelikle siz bizimle şu kaydede hemfikir misiniz? Bazen bir şey, bir vasıf bir insandan bir insana ispat edilir. Bu bütün insanlığın dilinde vardır, Kur'an sünnette de vardır. İspat edilir bazen de nef yollanır. Bunu kabul ediyor musunuz? Ediyoruz diyecekler. Mecbur. Zaten ediyoruz derler. Kimse bunu inkar edemez. Bu bedehi bir şeydir. Etmiyoruz derse az önce söylediğim ayeti getiririz. Mesela Allah münafıkları sizden dedi. Başka yerde sizden değildir dedi gibi. Anladık? Ve daha birçok delil getiririz onlara. Ki zaten bunu hiç kimse inkar etmiyor. Evet. Bazen bir vasıf bir insana verilir ve aynı insandan başka bir makamda nef yoldur. Şimdi onlar bize derse ki ya siz imanın kemalini nereden getirdiniz? Biz deriz ki siz bu kaydıyla ile bizle hemfikir misiniz? Evet hemfikiriz sizde. Öyleyse Bizim elimizde biz bu kaydayı işte bu konumuza alıyoruz. Yani bir Aleyhisselam diyor ki mümin, mümin olarak zina etmez. Biz diyoruz ki imanın aslı ve kemali vardır. İşte burada nef yolunan kısım imanın aslı kısmı mıdır, kemale kısmı mıdır? Kemale kısmıdır. Değil mi? Kemale kısmıdır. O yüzden biz o yüzden ne dedik kardeşler? Bu aslı bilin. Bu bütün insanlığın dilinde mevcut olan bir usuldur. İman bir vasıf birlerine verilir, birilerinden de nefiy olunur. Mesela ee, biz mesela ilk okulda okurken okuldan çıkıyorduk halamın oğluyla gidiyorduk dayıma yardım etmeye, harçlık almaya pazara meyve satmaya gidiyorduk. E tabii ufak tefek çocuğuz. E, terazi kabını alıp içerisinde 3-4 kilo meyve olduğu zaman dolduramıyorduk o poşede. Çünkü e, elle tek tek doldurmuyorsun. Ne yapıyorsun? Kaba geçiyorsun poşeti. Birden ters, ters çeviriyorsun. Bu biraz pratiklik işler. Dayım da bizi bizle şakalaşıyordu. Ya siz esnaf değilsiniz diyordu. Veya şey değil, pazarcı değilsiniz diyordu. Halbuki pazarcıyız. Pazarcı olmasak meyve satmayız. Pazar satıyoruz. Ama kastı ne orada? Kemalini nefretme. Yani bu çok e, maruf olan bir şeydir. Ya... Ee, çok basit halı sahada adam e, çalım atamıyor sen de futbolcu musun diyorsun sen futbolcu değilsin diyorsun. Mesela yani bu sosyal yaşantımızdan örnek veriyorum. Bu vasıflar e, ittifak edilmiş bir vasıftır. Kalem yazmaz ya bu kalem değil ki diyorsun bu da kalem mi diyorsun mesela. Her şeyde bunu kullanabiliyorsun bu bedeli bir şeydir. İşte bu aslı bu şekilde çok iyi bilin ki bu inşallah bunlar yani kardeşler bu aslı bilmeniz bu, bu az önce söylediğim işte mümin mümin olarak zina etmez gibi birçok böyle işgali ve buna benzer birçok işgali ne yapar e, çözmede yardımcı olur. İçinde, yani bu türlü işgallerin içinden çıkmak için bu işgallerin çözümü için ne meselenin bu boyutunu e, fıkh etmeniz ne yapar e, size yardımcı olur kardeşler ki yardımcı olma da asıldır kardeşler yardımcı da asıldır. Bir de ne dedik kardeşler? Bakın, imanın neyi var dedik? Aslı ve kemali var, doğru mu? Bir de ne dedik? İmanın zahiri var, batını var. Şimdi bir de zatını, zahiri ve batını yönüyle ele alalım. Bakın, had olayları var, cezalar. Değil mi? Yapılan mesela işte zinadanın e, haddi, değil mi? Cezası gibi işte e, evliyse farklı bir durum var. E, bekarsa vesaire. Miraslar var. Dünyevi cezalar var. İşte bu, bu, bunlar gibi kardeşler dünya ahkamları söz konusu olduğunda söz konusu olduğunda zahirine göre hükmedilir bir kimse. Bir kimse eğer dünya ahkamları cihetiyle bir kimşeye ele alacak olursan bu insan aslen fasık bile olsa bu müminler sınıfıyla ele alınır. Çünkü yeryüzünde şöyle bir insan yoktur. Ne kafir ne mümin. Böyle bir insan yok. Ya kafirdir ya mümindir. Yani ya onda iman vardır ya da yoktur. Başka yok. Ortası yok. Kim ortası var derse bidat ehlidir. Sapıktır. Bunda mutezile görüşüne kaymıştır bir cehetten. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Ortası yok bunun. Hani biz diyoruz ya, ya mümin, İslam ve e, iman. Hayır Müslüman olanında da iman aslı vardır. Bunu bileceğiz. Ya İslam'dır ya İmandır. Şimdi biz eğer e, dünyevi ahkamları söz konusu edecek olursak, dünyevi hükümleri mesela miras gibi vesaire hadler gibi e, bunlara mümindir deriz. Müminler sınıfına girer bu insanlar. Kafir olmayan insanlara mümin denir. Bunlar yeryüzünün en fasık insanı da olsa. İslam'dan çık çıkarmayan anlamında. Yeryüzünün en fasık e, yani bu kü küfür, küfür fıskından bahsetmiyorum günah olarak, yeryüzünün en fasık insanı da olsa, bu dünyevi ahkamlar söz konusu olduğunda bu insana mümin ismi verilir. Bakın, bunlar çok ince detaylardır. Mümin ismi verilir. Ama e, mesele takva boyutuysa, e, dini teskiye boyutuysa, Allah katındaki değer boyutuysa, fasığa mümin denmez. Çünkü Allah Kur'an'da müminleri nasıl tasvir etti? Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir vesaire değil mi bir sürü vasıf verdi. Fasıkta var mı bu? Yok. Allah dedi ki sadece müminler bunlardır. Bakın dikkat edin ayette sadece vardır. İnnemel mu'minuna bunlar. İnnemel hasır ifade edin. Müminler ancak bunlardır. Dikkat edin. Burayı anladık mı? Dünyevi ahkamlar söz konusu olduğunda mümin dersin. Dünyevi ahkamlar söz konusu olduğunda mümin dersin insanlara. Ama mesele teskiye babıysa, de, karşı tarafın değerini anlatma babıysa fasıha, müslüman mümin denmez. Çünkü e, iman e, teskiye babında mümin lafzı kim için kullanılır? Kamil iman sahipleri için kullanılır, doğru mu kardeşler? Evet, o fasığın evet. o fasığın içerisinde iman vardır, kalbinde iman vardır ama ona mümin ismini hak etmez o. Teskiye babında ama dünyevi ahkamlarda bir insan ya mümindir ya ya ona mümin hükmü uygularsın ya kafir hükmü uygularsın. Öldürene bir köle mümin köle azat edilmesi cezası var, doğru mu? He? Değil mi? Kim hata hatayla öldürürse ona var köle et, e, azat etme var, değil mi? Mümin köle. Sen diyebilir misin ya takvalı birisini seçeceksin mümin. Fasık bir mümin, değil mi? Diyemezsin icma ile. Yani diyelim ki şöyle bir namaz kılan, dört dörtlük böyle hacına gidiyor böyle böyle bir köle değil. Fasık da olsa azat edebilirsin, doğru mu icmaen? Ama bak Allah ona Kur'an'da ne ismi verdi? Mümin ismi verdi o köleye, doğru mu? Mümin bir köle azat etsin. Ama ümmetin icmasıyla fasık da olsa azat edilebilir. Birisi gelip sana diyemez ya bu dün birisine küfür etti, bu fasığın biri, sen bu mümini azat edemezsin diyemez. Anladık? Bakın neden? Çünkü kölelik meselesi dünyevi ahkamlarla alakalı, doğru mu kardeşler? O dünyevi ahkamda en fasık insan bile mümin ismini alır. Çünkü dedik Ortası yoktur. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Ama imanın kemaliyeti söz konusu edildiğinde, Allah katındaki konum söz konusu edildiğinde, karşı tarafı teskiye söz konusu edildiğinde, o zaman orada ne deriz? Fasa mümin ismini vermez. Ne dersin? Müslümandır dersin. Ama kalbinde iman vardır. O ayrı bir mesele ve asıl itibariyle mümindir. Ama mümin demesin, o ismi demesin. Ama asıl itibariyle mümindir o. Çünkü bir insan ya kafirdir ya mümindir dedik. Bakın mesela bir cariye cariye düşünün. Sahibi ona vuruyor, üzülüyor, azat etmek istiyor müstemdeki hadiste. Sonra düşünüyor, Nebisül selam'a gidin diyor. Ya Resulullah böyle böyle diyor. Resulullah getir onu bana. Allah nerede? Semadadır. Ben kimim? Sen Allah'ın resulüsün. Mümine dedi onu. Bitti. Bir isimden dolayı mümin ismini aldı. Nasıl mümin ismini alıyor? Bir isimden dolayı ne aldı? Mümin ismini aldı. Allah o ne güzel. Oh. Sen Allah'ın resülüsün. Allah, Allah semada mümin ismini aldım. Aldım koydum cebime. Ama gel gör ki sahabine bir vakasını tesbih ettiği sahabe. Mesela, düşünebilir Rebin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem taksimat yaptığında bir taksimat Birisine vermiyor. Nebi, Sa'di, Sa'di bin Ebi Vakkas onu görüyor ve onu tezkiye ediyor. Ne diyor? Ya Resulallah diyor ki, niçin ona vermedin? O mümindir. Nebi Sassan ne diyor? Veya Müslüman de. Mümin diyor veya Müslüman de. Mümin diyor veya Müslüman de. Bakın, Sa'di bin Ebi Vakkas'ın konumu hangi konum? teskiye konumu, doğru mu kardeşler? Değil mi? Evet. Ben onu ya Resul, ben onu mümin görüyorum diyor. Yani böyle mümin bir insana hani nasıl vermezsin? Ne oldu? Bakın teskiye makamında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Durdurdu. Öyle kolay değildir. Ama gel gör ki orada müminliği nef o adamdan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka yerde sırf Allah açtı dedi diye bakın Allah semada dedi diye ne yaptı? Ona mümin ismini verdi. Şimdi o sahabe, Sad bin Ebi Vakkas'ın tezkiye ettiği sahabe, mümin, e, Allah semada kabul etmiyor muydu kardeşler? E, i̇kisi de Allah semada olduğunu kabul etti. O aldı mümin ismini, o almadı. Neden? Çünkü Cariye hadisinde dünyevi ahkamlar söz konusu. Neydi o? Bir cariyenin azat edilip edilmemesi, değil mi? Bunlar hep dünyevi ahkamlar. Hukuklar, miraslar, alışverişler, köle azat etmeler, hatler, cezalar doğru mu? Nikah vesaire bunlar nedir? Dünyevi ahkamlar. Bir insan dünyevi ahkamda ya mümindir ya kafirdir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan ne bahsetti? Dedi ki bu madem ki Allah'ın aynı ortak Allah'a inanıyoruz. Çünkü semada olan Allah, ortak Allah'a inanıyoruz ve Resul'e de şahit ediyor o da benim. O zaman bu mümindir. Yani kafir değildir. O zaman onu azadet. Dünyavi ahkamlarla alakalı ona mümine ismini verdi. Ama makam, tezkiye makamı olunca, makam de, bir karşı tarafın değerinin büyüklüğünü bahsetme makamı olunca, imanın kemaliyeti makamı olunca ondan nef yolundu. Bakın, Bedeviler geldi dedi ki, biz iman ettik. Allah dedi, iman etmediniz, İslam olduk deyiniz. Çünkü neden? Bakın kendi nefeslerini tezkiye etti, biz mümin olduk. Henüz iman kalplerimize girmedi. Siz Müslüman olduk deyin. Şimdi kafir olan bir insana Müslüman olduk diyebilir misin? Bak Allah onlara Müslüman de. Demek onlar kafir değil. Ama ne? Makam teskiye makamı. Kendilerini üst makamda göremezler. Çünkü Allah müminleri nasıl vasfetti? Müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir vesaire. Doğru mu? Sen nasıl o vasfı direkt kendine verirsin ya ey Allah'ım Allah biz mümin olduk. Hayır öyle mümin olmadınız o kadar basit değil. Tamam siz İslam'a girdiniz Müslümansınız imana da girdiniz. Çünkü kalbinizde iman var. Ama sizin söylediğiniz makam tezkiye makamı olduğu için siz hemen öyle imanın kemaliyetini almak basit değildir. Ben sizden kemaliyeti nefediyorum. ediyorum. Henüz iman kalplerinize girmedi. Yani imanın kemaliyeti henüz kalplerinize girmedi. O yüzden ayetin devamı onların kalplerinde imanın olduğunu gösteriyor. Çünkü Allah diyor ki Müslüman olduk deyin. Bunların İslam'larını ikrar ediyor Allah subhanahu teala. Müslüman olduktan Ve bir Müslüman'ın kalbinde iman yoksa kafirdir. Müslüman denmez zaten. İşte kardeşler bütün bunlar e, bu işgallerin içinden çıkmak. ileride daha detaylı alacağız biz bunları. Bütün bu işgallerin içinden çıkmak ikinci aslı fıkh etmekten kaynaklanmaktadır. Demek ki bazen bir vasıf birisinden kaldırılıyorsa onun aslını kaldırıyor anlamına gelmez bu. Bazen de bir vasfı ona veriyorsa illa kemaliyetini de vermesini gerektirmez. Evet konumuzla alakalı üçüncü ve son aslımız bu kısa inşallah. Şimdi kardeşler selef kitap ve sünnetin gösterdiği üzere imanın aslının kalpte olduğunu ikrar ederler. İmanın aslının kalpte olduğunu ikrar ederler. Selef kitap ve sünnetin gösterdiği üzere imanın aslının kalpte olduğunu ikrar ederler. Yani imanın aslı kalptedir bu icmaen kardeşler. İmanın aslı kalptedir. Bu da kalbin sözü, bu da yani imanın e, aslı kalptedir. Bu ne demek? Bu da kalbin sözü ve ikrar, tasdik, muhabbet ve boyun eğme gibi kalpte bulunan amellerdir. İşte bu kalpte bulunan imanın gereğinin, kardeşler, kalpte bulunan iman var ya, bu imanın gereğinin azalar üzerinde ortaya çıkması gerekir. Bakın bu çok önemli bir asıldır. İler, i̇leride, Özellikle bu son asırda ihtilaf edilen bazı önemli hatalar yapılan bir durumla alakalıdır söz konusudur. O yüzden bu aslı mutlaka bilin bu ehl-i sünnette ittifak edilmiş bir asıldır. O da ne? İmanın aslı kalptedir. Ancak ancak bu kalpte bulunan imanın gereğinin azalar üzerinde ortaya çıkması gerekir. Şayet azalar üzerinde bu imanın gereği ortaya çıkmıyorsa bu bazen kalbinde imanın aslının olmadığını gösterir. Düşünün ki, bir insanın kalbinde eğer iman varsa, Allah'ın kabul ettiği, bu mutlaka azalara sirayet etmek zorunda. Mutlaka. Eğer azalara sirayet etmiyorsa, azalar üzerinde görünmüyorsa bu, bu, Kimse iki durumdan birisiyle karşı karşıyadır. Yani bu kişi hakkında iki durumdan birisi söz konusudur. Bir, ya bu adamın kalbinde iman yoktur tamamıyla eğer azâlara sirayet etmiyorsa. Ya da vardır ama imanı zayıftır. Mesela hiç imanı olmadığını örnek verelim. Düşünün ki bir insanı kalbinde iman var olduğunu iddia ediyor ve bu azalarıyla hiçbir farz amelini yerine getirmiyor. Tek hayatı boyunca tek bir defa dahi Allah subhanahu ve teala'yı secde etmiyor. Hükmünü bildiği halde, hiçbir özrü olmadığı halde tek bir defa dahi Allah subhanahu ve teala'yı secde etmiyor. Namazı yok, orucu yok, zekati yok. Bildiği halde, gücü yettiği halde hiçbirisini yapmıyor. Haccı yok, hiçbirisini yapmıyor. Bu insan kafir olduğunu gösterir. <gülüyor> Muayyenlere hüküm vermiyoruz. Kafir olduğunu gösterir. Ya da bazı farzları terk ediyor. Mesela bazı alimlere göre cemaat diyelim kılması farz. Onu terk ediyorsa bu da ne? İmanın zayıf olduğunu gösterir. Ama düşünün ki hayatı boyunca farz amellerinin tümünü terk etmiş. Böyle bir mümin olması imkansız. Çünkü bakın bu bütün ehli sünnet alimlerinin ittifakıyla her ne kadar bu insan bazı gaza gelme durumlarında bazı imani zahiren imanı gördüğümüz şeyler zuhur etse de, yerine göre bir ilahi duyduğunda ağlasa da, mutlaka ve mutlaka bu insanın kalbinde kabul edilen iman yoktur. Yani bu insan mutlaka kendi hayatında şekke kadar götürecek vesveselerle ve şüphelerle karşı karşıyadır. Bu gerek Allah'ın varlığıyla alakalı olsun, gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğu veya İslam dininin hak olduğu ile alakalı veya bu namazların tamamıyla insanı kurtaracak olmasıyla alakalı vesaire. Mutlaka zaman zaman onu küfre sokacak şüpheyle karşı karşıyadır. Yani kalbinde iman bulunup da kesinlikle zerre kadar farz namazlarda, farz amellerde azalara sirayet etmeyen bir iman bir araya gelemez. Kesinlikle böyle bir insan düşünülemez, böyle bir insan yoktur. Ve bu insanın ben inanıyorum demesi kabul ediyorum demesi evet her insanda cüz'i ve kabul ama bu şş, zaman zaman imanı nefret edecek şüpheler arız olduğu için bu insana ki bu kaçınılmazdır. Bu insanın o imanı kabul edilmez ondan. Her ne kadar e, bazı işte e, mesela e, çağrı fil filmini izleyip de e, ağlaması veya işte böyle... O an e, tabir sahilse bizim Türkçe tabirle gaza gelmesi hiçbir ifade etmez. Onun mümin olduğunu göstermez. Eğer o samimi olsa kendisini, kendisi için savaşmış olduğu zekat meselesini zekat verirdi. Eğer Resulü hakiki anlamda iman etseydi. O alemlerin Rabbi olduğunu iddia ettiğine tek bir defa dahi olsa secde ederdi. Eğer bunu tek bir defa yapmıyorsa bu insan davasında samimi değildir. Böyle bir mümin düşünülemez. Kendisini yaratan, rızık veren alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyor. Ve Resulullah'ın ashabının bu uğurda hayatını verdiği, namaz kılmak için, zekat vermek için, dinlerini yaşamak için hayatlarını verdikleri, mallarını, canlarını terk ettiklerini biliyor ve buna rağmen zerre kadar azaları bir işleve, bir harekete geçmiyor. Böyle bir mümin olamaz. O yüzden ehl Sünnet'e göre bir insan farz amellerinin tümünü terk ediyorsa bu insan kafirdir. Ama biz bir insan, ama bakın tarihte ehl Sünnet bu insan Farz amelleri veya zahir amelleri terk etti diye kafirdir, kafasını vurmuştur, örnek bulamamış, bulamazsın. Neden? Çünkü İslam tarihinde kardeşler, bakın İslam tarihinde böyle bir örnek Allah-u Alem yok. Varsa da belki bir elin sayısı kadar ya bulursun ya bulmazsın. Bunun da sebebi nedir? Böyle bir insanı tespit etmek çok zordur. Değil mi? Getirirler kadının başına ben evde kılıyorum der. Ya dersin e ben seni gördüm, sen ik ikindi vaktinde hep seninle beraberdim, öyle de cem ettim der. Anladın mı? Ee, o o zaman da ne yapar? Sen bir daçısın der. Özürsüz cemettin. Sopa vurur en fazla. Yani bir had olmaz. Anladık mı kardeşler? Yani mesele böyle ele alınır. O yüzden hatta namazın terkinde bile e, bulamazsın kadar bir şey. Namazın terkini ele al. Senin namazın terki biliyorsun. Ehl-i Sünnet'in mü cumhuruna göre nedir? Namazın terki küfürdür. Racı olan da odur. Ama İslam tarihinde görebilir misin? Namazın terkinden dolayı kafası vurulmuş. Çünkü... Tespit zordur. Biz hükmü beyan ediyoruz. muayene indirgemek bizim işimiz değil. O yüzden bugün de günümüzdeki tekfircilerin yaptığı gibi yapmıyoruz biz. Ya bu insan bardan çıkmıyor, bu insan kahveden çıkmıyor. Ben gördüm akşama kadar e, namaz kılmadı. Sabah 5'te geçtim, akşam 9'da geldim. Ya aynı Hala aynı masadaydı, aynı kişilerle oynuyordu. Bu insan hayır. Adam şunu itikad ediyordur. Akşam kaza ederim. Anladın mı? Aa, bidatçı dersin ona. Ama mesela öyle biliyordur hükmünü gibi. Anladık mı kardeşler? Yani bunun tespiti zordur. Biz hükümden bahsediyoruz sadece. O yüzden bir insan gelip bize şöyle bir reddiye verse ki maalesef e, bu, bu anlamda bazı cahil kimseler böyle yaklaşıyorlar. Diyorlar ki sen zahir amellerin terkini nasıl küfür dersin? İslam'da zahir amelleri terk ettikten dolayı, terk etmeden dolayı e, öldürülen, had cezası uygulayan, sen mürted oldun e, şeklinde hüküm verilen insan mı çıkmış? Biz de diyoruz ki güzel sen aynı konuyu, sen benim bu veya ehl-i sünnetin bu görüşüne bidat diyorsan ki adam bunu ehl-i sünnete nispet etmiyor. Ehl-i sünnetin böyle görüşü yok diye geliyor. Bilse bunu inkar etmez de yok diye geliyor. Biz de diyoruz ki peki ehli sünnete namazın terkinin küfür olduğu hususu var mı? Var. E peki örnek ver. Değil mi? Örnek ver. Mürtede oldun sen namazı terk ettin de öldürdün diye. O yüzden böyle yaklaşılmaz mesele. Evet, ehli sünnete göre zahir amellerin terkinin e, e, e, bu da e, racı olan da burada farzlardır. Farzları terk eden küfürdür. Ki burada aslında başka bir tavsili noktalar da var. Oraya girmiyorum. O ileride gelir inşallah. Dediğimiz gibi kardeşler, ikinci, üçüncü aslımız şudur. İmanın aslı kalptedir ve mutlaka bu azalarla zahire ne yapar? Sıya, sirayet eder. E, ve bunun sirayet etmemesi kalbinde de iman olmadığını göstermez. Ama biz bir insana diyemeyiz. Sen zahir amelleri terk ettin demek ki senin kalbinde iman yok diyemeyiz. Çünkü bunun tespiti zordur. E, bunun ince detayları vardır. gaybi bir sürü boyutları vardır. O yüzden kardeşler bakın İshak İbni İbrahim bizim selef alimlerimizden diyor ki Galatil murci الْمُرْجِئَتُ Hatta sara min Mürciye diyor ki, huluva gitmiştir ki ta ki sözleri şu hadde varmıştır. Mürciye. Men terakas salawati al-maktubati. min la la şek fihim. İsa ibn İbrahim diyor ki, mürciye gülüba düşmüştür ta ki sözleri şu hadde gelmiştir. Her kim Farz namazları, Ramazan orucunu, zekatı, haccı ve diğer bütün farzları terk ederse inkar etmeden yani farzlığını kabul ederek terk ederse zaten farzını biliyorsun inkar etse bütün herkese göre. Mürciye göre de kafir. E farzlarını e kabul ederek inkar etmeden bu bütün farzları terk ederse biz onu tekfir etmeyiz. Çünkü o insan bunları ikrar etmekte varlığını. Sonra isakib yani mürcienin sözünü naklediyor. Diyor ki işte böyle diyere hulva düşmüşlerdir. Sonra da ne diyor? Fe haula illazine la şakka fihim ennehum Ve bunların mürciye olduğunda şüphe yoktur. Mesela İbnü'l-Cem'in Fetul Bari'sine bakarsanız görürsünüz. Hal'ın sünnesinde de var vesaire. O yüzden kardeşler 3. aslımız nedir? İmanın aslı kalptedir. Ve bu kalpte eğer bir insanın imanı varsa mutlaka ve mutlaka bu azalara da var. Bir insan kendin, kendinin kafir olup olmadığını anlayabilir. Şu anlamda. E, o olayın bu bağlamında. Biliyorsa ki namazı bu farzların hükümlerini biliyor. Allah katındaki hükümlerini biliyor. E, ve hiçbir özrü yok. Kılmıyorsa direkt kendisinin kafir olduğuna hükmedebilir. Evet. E, o yüzden kardeşler bu bağlamda bakın son bir şey şuna ele alacağım. Dedim ya e, farz e, namazlarda şey pardon farz amellerin terki bu zahir amellerin terki ki burada racı olan Farz namazlar, farz ameller kastilidir. Terki küfürdür ve imanda kalp imandadır. Eğer varsa mutlaka azalara sirayet eder. O yüzden bu bağlamda kardeşler Hanbeli, Maliki ve Şafii birçok müteahhir yani son dönem sonradan gelen fukahların hataları görülmekte kardeşler. Biz baktığımızda bazı Hanbeli, Maliki ve Şafii müteahhir kimselere... Şöyle bir o, e, fıkıh kitaplarında şöyle bir şey ortaya atarlar ki bu dediğim gibi vurguluyorum mütahhillerde vardır. O yüzden Şeyhul İslam ibni eder. Bunları mütekaddimlerde bulamazsınız. Şöyle ki kardeşler diyorlar ki bunlar konu açarlar fıkıh kitaplarında. Vücubiyetini ikrar etmekle, vücubiyetini kabul etmekle ve üç kere tövbe etmesine davet edilmekle birlikte mutlak olarak namaz kılmayan bir kimse kafir midir yoksa fasık mıdır? Veya kafir olarak mı öldürülür yoksa fasık olarak mı öldürülür diye bir e, soru şeklinde konu açmışlardır. Bahse koymuşlardır, münazaraya, münakaşaya, hüküme koymuşlardır. Yani bir, bir insan düşünün, e, farz namazın vücubiyetini kabul ediyor. Farz namazın vücubiyetini e, kabul ediyor e, ve bununla birlikte ne yapıyor? Tövbe ediliyor üç kere, bak tövbeye davet ediliyor yoksa seni öldüreceğiz diye. işte İslam devletinde ve bununla birlikte e, namaz kılmıyor. Böyle bir insanı tasavvur ettiriyorlar fıkıh kitaplarında ve diyorlar ki bu insan öldürülür. Evet bu insan öldürülür. Bunda ittifak var aramızda. Öldürülür ama bu üç mezhep için söylüyorum. Öldürülür ama hadden mi öldürülür? Yani namaz kılmama cezası olarak evet bu mümindir ama kılmadı diye mi öldürülür? Yoksa hayır. Bu adam kafir olmuştur. Öyle mi öldürülür? Şeyhülislam diyor ki böyle bir ihtimalli bir bahis açmak büyük bir hatadır. O yüzden şöyle bir insan düşünülemez hayatı boyunca bir insan namazın vücubiyetini kabul ediyor. Hiçbir özrü yok ve üç kere tövbeye davet ediliyor. Kılmazsan seni öldüreceğim. Bununla beraber kılmıyor. Hiçbir mazereti yok. Düşünsene bir insan. Bak bir insan düşünün kardeşler. Ölümle tehdit ediliyor. Namazın hükmünü de biliyor. Ölümle tehdit ediliyor. Namazın vücubiyetini biliyor ve ölümle tehdit ediliyor. Üç kere de davet ediliyor. Aralıklı zamanlarda kılmıyor. İşte böyle bir insan mümin mi mü ölür? Yoksa mümin mi olarak öldürülür? Yoksa kafir olarak mı öldürülür? Bu tartışma batıl bir tartışmadır diyor Şeyh Hristiyan Mübiteymi. Çünkü böyle bir insanın kalbinde iman olduğu düşünülemez. İnsan mürted olarak mürted olarak öldürülür ve bu en son söylediğim de bizim konumuzla direkt ne alakası alakası vardır. Allahu a'lemi ve Muhammedin ve alihi ve